Yeniden İman Çağrısı 4. Fikriyat Özcan Yıldırım 2. Kalp Katalığının Hissedilmesi Kalbin hakikatiyle ilgili bir takım bilgileri paylaşmaya gayret etmiştik. Bahsettiğimiz üzere kalp, hızlı hareket eden çabuk dönen bir organdır. Bunun yanında kalp, etkilenen bir organdır. Herhangi bir ortamda kalp hemen etkilenmektedir. İnsanoğlu, Sosyal bir varlık olduğundan ötürü, diğer insanlarla etkileşim halindedir. Dolayısıyla ya etkileyen veyahut etkilenen bir konumdadır. Kalpte kendisine gönderilen hayır ve şer oklarından birisine icabet edecektir. Kendisi Allah'ın zikriyle donanmışsa, etkilenen bir pozisyonda olmayacaktır. Lakin bu söz konusu değilse o zaman kalp, dış etmenlerden etkilenen ve dolayısıyla gitgide kararan ve ağırlaşan, Ağrlaştıkça bedene etki eden bir organ haline gelir. Günahlara çabuk dalan ve bunun geçici lezzetini vücudunda bir uyuşturucu gibi hisseden kişinin kalbi artık taşınmaz. İçerisine kurani damlaları almayan bir taş kaya haline gelir. Taş gibi olan kalp ne üzerinde bitki bitirir ne de içinde bir şey barındırabilir. Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi, hatta daha katı oldu. Çünkü taş vardır ki, içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki, yaralır da içinden sular çıkar. Taş da vardır ki, Allah korkusuyla yerinden kopup düşer. Allah, yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir. Bakara 74 Allah Subhanahu ve Taala kalp katılığını taştan da öteye benzetmektedir. Zira en işlevsiz görünen taşlardan dahi ya sular fışkırır veya Allah'ın korkusuyla yerinden kopar. Kalp katılığı öyle bir hale gelir ki, dünyada karşılaşılan ve esas itibarıyla insana vaiz niteliğinde olan birçok olay kendisini teyit geçer. Yani kişi o gördüklerinden etkilenmez, etkileşim haline girmez. Kalp artık işlevsiz bir hale gelir. Örneğin ölüm kişi için en güzel vaiz. En güzel nasihatçi, en çok etkilenilen bir olaydır. Lakin günahlarından dolayı nasırlaşmış, katı bir kalbi olan kimsenin hayatına zerre etki etmez. Bakarsınız ölen kendi ellerinde ölmüş, elleriyle yıkayıp, sırtında taşıyıp, defnetmiş, lakin hayatında ölümün kendisini de bir gün bulacağı şuuru ve buna dair salih bir hayat arama gayesi kendisinde bulunmamaktadır. Bir ilim ehli veya bir davetçiyi dinlemekteyiz. Aslında okuduğu her ayet ve anlattığı her mesele, ilk iman dairesinden içeri girdiğimiz zamanlarda, tüm gemileri yaktığımız, her şeyimizi feda ettiğimiz zamanları çağrıştırır bize. Lakin bunun üzerinden o kadar zaman geçmiştir ki, anlatılan hakikatler yazılan anı defterleri arasında kalmıştır. Eskiyip duvara monte edilen bir portre misali, sadece baktıkça hatırlanır. Kur'an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının tüylerini diken diken eden, uykularını kaçıran, gözyaşlarına boğan bir kitapken, neden bende bu hissiyatların hiçbirisi olmamakta diyerek bunun sebebini ve ilacını aramalıyız. Kur'an o dönemde indi ve sahabeler bunu canlı canlı müşahede etti de ondan diyecek nefsiniz. Tabii ki bu doğrudur. Lakin ya ondan sonrakileri bu dine hararetle sarılmaya iten nedir? Atrımıza bakalım. Nice ilim ehli zalim, kafir sultanların önünde hakkı haykırıyor. Nice yiğitler Allah'ın ayetleriyle meydanlara iniyor. Nice Allah'ın dininin hizmetkârı gençler koşuşturuyor. Kalp katılığının tek ilacı zikir ve ibadettir. Lakin bu ibadet gözlerden ırak, insanların rüyalarla boğuştuğu, alemlerin Rabbinin yeryüzü semasına inip İbn-i yer alan İsteyen yok mu vereyim diye seslendiği gecede olmalıdır. Zira, Es-Settar olan Allah, örtü olarak yaratılan o zamanlarda bağışlanma dağıtır. Unutmayalım ki, demiri dahi Davud'a, aleyhisselam, yumuşatıp ona musahhar kılan Allah'ın, kendi ismiyle kaya gibi olan kalpleri parçalaması zor bir şey değildir. Onun ismiyle zor olan nice işler, en kolay bir mesele haline gelecek, Kaldırılamayan birçok yükümlülük hafifliği çektir. Muhakkak ki o bir şeye ol dediği zaman hemen olur. İbadet ve taatlerde gevşeklik ve tembellik Bu sorun da iman zayıflığının dışa yansımalarından bir tanesidir. Aslında gevşeklik veya tembelliğinden daha da derinlerinde bunu tetikleyen bir zihniyet yatmaktadır. Bu zihniyet gevşeklik ve tembelliği miskinliği besleyici konumdadır. Bu anlayışta, Müslümanların kendilerine inançlarından ve yaptığı amellerinden dolayı güvende hissetmesidir. Bunu daha da açacak olursak, Müslüman bir kimse, çevresinde Allah'a şirk koşan, Allah'ın hakkını yeryüzünün azgın tavutlarına veren kimseleri görmekle beraber, onların çoğunluk, Müslümanların azınlık olduğunu görünce hamd etmesinin yanında, Allah'ın seçkin kulu olduğu zannına kapılabilir. İşte, bu durum onu insanların arasında nadir olduğu, amellerinin de çok değerli olduğu düşüncesine götürebilir. Bu düşüncenin sonunda da Allah'ın cennet ve sair nimetlerini yapmış olduğu amellerle kazandığı düşüncesi fikren olmasa da fiilen yerleşir. Söylemde Allah'ın vadettiği ettiği nimetlerine ulaşmanın zorluğunu ifade etmesinin karşılığında yapılan ameller o kadar az ve aleladedir ki bu da şaşılmaya müstahaktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ve gelecek günahlarının affına nail olmasına rağmen ayakları şişene kadar namaz kılıyor, yine Allah'tan istiğfar diliyor, de onca amellerine rağmen nifaktan ve kendi akıbetlerinden endişe ediyorlardı. Ne acıdır ki bir Müslüman yaptıklarıyla yetinir, yetinmek de yetmez bu az amelleriyle övünür, hatta kendini dünyadayken, firdevslerde, tahtlarda, hurilerin koynunda zanneder. Acaba bu gevşekliğin zirvesinde, damarlara işlenen bu iman zayıflığını nasıl kırmalıyım diye çabalaması gerekmez mi? İbadet ve taatlerdeki gevşekliğin asıl merkezi, zihinde beslenen amellere güven olgusudur. Bunun dışa yansıması da yapılan amellerin içinin boşalmasıdır. Örneğin, Namaz, insanın Rabbi huzurunda durduğu en lezzetli ibadet olmalıdır. Lakin kalp hastalığı başladığı anda önce ibadetler özelliğini yitirmeye başlar ve yapılan bu ibadette tembellik gözle görülür dereceye gelir. İslam, bizi olayların hakikatiyle ilgilendirmemiştir. Sadece bir takım kıstaslar vermiştir ki bunlarla kendimizi ölçelim. Acaba Muhsinler, muhlislerden miyim yoksa münafık, ve hastalıklı kişilerden miyim diye belirtilere bakmamız gerekir. Allah, subhanehu ve Teala münafıkları Nisa suresinde tanımlarken kendimize pay biçeceğimiz bir ölçü vermiştir. Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Nisa 142. Namaza tembelce kalkmak, insanlara gösteriş yapmak, Allah'ı çok az zikretmek. Münafıkların tanımlamasını Allah'ın çizdiği bu portreyi akıllarımızdan çıkarmamalı, sürekli ders alacağımız bir durum haline getirmeliyiz. Namazın tembelce eda edilmesi onu içi boş hale getirmeye götürecektir artık içerisinde hiçbir şey olmayan ruhsuz bir ibadetle karşı karşıya kalınacaktır. Nasıl ki, ruhsuz bir cesedin kadri kıymeti yoksa Allah katında, içinde Allah'ın az hatırlandığı, dünyalık birçok meselenin halledildiği namazın da Allah katında değeri yoktur. Allah muhafaza, belki birçok amel onun katında yazılmamış, boşa kürek sallamış olabiliriz. İbadetlerdeki gevşeklik ve tembelliğe, o ibadeti vaktinde eda etmeme konusu da dâhildir. O ibadeti zamanında yapmamakla, vaktinde eda etmekten elde edilen ecri kaçıracağı gibi, ibadete ne kadar önem verdiği de ortaya çıkmış olur. Ayrıca kişi, bununla o ibadetten dolayı kazanacağı ecre, Allah'ın mükafatına da önem vermediğini isar etmiş olur. Herhangi bir şeyin ihsan üzere, veyahut kötü bir şekilde yapılması, Kabul görüp görmemesi itinaya bağlıdır. Dünyada yapılan birçok işe bakıldığında, itina gösterilmeyen her amel, o ameli talep eden kişi tarafından kabul edilmemiştir. Tıpkı bir işin sipariş verilip de, güzel yapılmayınca kabul edilmemesi bunun gibidir. Yapan kişi, ya bunun ücretini beğenmediği için önem vermemiş veyahut yorgunluğundan ötürü bunu yapmıştır. Uhrevi amelleri buna kıyas edebiliriz. Namaz günde beş defa kılınıp sürekli hayatta yer ettiği için en güzel örnek olsa gerek. Kişi ya bundan elde edeceği ecri unutur, ondan gafil olur veya ona gerekli olan dinç olduğu vakti ayırmadığı için tembellik gösterebilmektedir. Sabah ve yatsı namazlarının hadislerde münafıklar için bir kıstas olarak gelmesi bunun en bariz göstergesidir. Sabah namazı, İnsanın bu ibadete önem verip vermediğini, yatsı namazı da gerekli vakit ayrılıp ayrılmadığını gösterir. Bu ikisinin eda edilişi veya edilmeyişi bu sonuçları göstermektedir. Biri önem göstermeye, biri de ertelememeye bağlı olan durumlardır. Ayşe'den radiyallahu anha demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kavim birinci safta durmayı geciktirmeye devam ederse, Allah da onları ateşten çıkarmayı geciktirir. Beyhaki. Dolayısıyla kişinin imanını arttıracak bir takım hususları yerine getirmemesi, kişiyi peyderpey geriye atacak, ebedi kurtuluşundaki aciliyetin dahi gerçekleşmemesine sebebiyet verecektir. Aslında bu durum İslami hareket açısından da mühimdir. Gevşeklik ve tembellik olgusu, kişide yer etmeye başladığı zaman, kişi gerisin geriye gitmeye başladığı gibi hareket günü, Allah'ın subhanehu ve Teala dinine yardım günü de yere çakılıp kalacaktır. Bu, Allah'ın en açık sünnetlerinden bir tanesidir. Hareket zamanı pinekleyen, uyuşuk olan kişi, sadıkla yalancı kimselerin ayrıldığı o günde ayaklarının kaymasına vesile olur. ''O gün gelirse ben yaparım'' mantığının hiçbir tutarlı yanı olmadığı gibi yalandan, aldatmadan başka bir söz değildir. Ka'b bin Malik radıyallahu an karşısında, ''Bizim imanımız mı daha kuvvetlidir? O ki Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman muhalefet etmemiş ve savaştan geri durmamıştır. Onun Tebuk gazvesinden geri duruşuna bir bak kardeşim.''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 Kalemler dahi bundan ders çıkartmaktan aciz kalır. İslami hareketten geri kalmanın tek sebebi, rahatı terk etmeyip, vaktin vacibi hususunda gevşeklik göstermektir. Şu an üzerimize vacip olan nedir? Hangi durum bizi Allah'ın, Sübhanehu ve Teâlâ, emanetini ifa etmeye götürür? Hangi amel bizi hıyanete kadar sürükler? Buna bakmalıyız. Vaktin vacibi, Gözümüze basit gelen bir mesele olabilir. Lakin o anlardaki sadakatimiz bizi izzete ulaştırabileceği gibi, o anlardaki tembelliğimiz bizi zillete düşürebilir. Vaktin vacibi, su dağıtmak, mescit temizliği, emri bil maruf yapmak, ayet ezberlemek olabilir. Unutmayalım ki, sadece mescit temizliği yapan kadının cenaze namazını, Allah'ın en sevgili kulu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılmıştır. Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki, hareket vaktindeki gevşeklik, imanın zayıflığına işaret olduğu gibi, kişiyi izzet günü zillet içerisine düşürür. Bizlere düşen, her vakit gayret gösterip, Allah'tan yardım dilemektir. Sana faydalı olan şeye karşı gayret göster. Allah'tan yardım dile. Müslim Bu yazı, Tevhid dergisinin 11. sayısında yayınlanmıştır.